Bölüm 168. Yolculukta yürümek ve konaklamak. Hadis 962. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Otu bol olan yerlerde yolculuk yaptığınız zaman otlardan istifade etmeleri için, hayvanlarınıza da imkan verin. Kurak zamanlarda ve bölgelerde yola çıkmışsanız, hayvanlarınızı, gideceği yere çabucak varmaları için, hızlıca sürün. Gece yatmak için mola verecek olursanız, yoldan ayrılıp, bir kenara çekilip, istirahatınızı yapın. Zira yol üzeri, Geceliğin hayvanların güzergahı ve haşeratın sığınağıdır. Hadis 963. Ebu Katade, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuğa çıkarda, geceliğin konaklayacak olursa sağ yananın üzerine yatardı. Sabaha karşı mola verirse, sağ dirseğini diker, başını avucunun içine koyardı. Hadis 964 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Geceliğin yolculuk yapmaya bakınız. Çünkü gece yolculuğunda rahatça yol alınır. Yol kısaymış gibi gelir. Hadis 965. Ebu Salabe el-Huşeni Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sahabiler bir yerde konakladılar mı dere boylarına ve dağ yollarına dağılırlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sizin bu şekilde dağ yollarına ve dere boylarına dağılmanız, şeytanın vesvese ve aldatmasındandır, buyurdu. O günden sonra sahabiler, konakladıkları yerlerde birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Hadis 966 Ridvan beyatında bulunan, Hanzaliye oğlu diye anılan Sehl İbn Rebi İbni Amr El Ensarî Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı sırtına yapışmış böğürleri göçmüş bir devenin yanından geçti ve konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz Besili ve semiz olarak binin ve yine besili ve semiz olarak kesip yiyin, buyurdu. Hadis 967 Ebu Cafer Abdullah İbni Cafer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni terkisine, binit hayvanının arkasına aldı ve kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozmak için saklanacağı en uygun yer tepe arkası veya hurma bahçelerinin duvarlarının arkasıydı. Rasulullah ensardan bir adamın bahçesine girdi. Baktı ki Orada bir deve var. Deve, peygamberi görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, devenin yanına gidip, kulak ve hörgücünü şefkatle okşadı. Deve, inlemesini kesti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bu devenin sahibi kimdir? Veya, bu deve kimindir? diye sordu. Ensardan bir genç geldi ve bu deve benimdir dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisine aç bıraktığını ve çok yorduğunu, bana haliyle şikayet ediyor buyurdu. Hadis 968 Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp eğerlerini alıp onları rahatlatmadan namaza durmazdık.